Ve na'udhu من min şurur ومن ve min من يهده Men فلا fela mudilla lah Ve men yudlil fela hadiya lah Eşhedü an la ilaha illallahü vahdahu la şerika Ve eşhedü anna muhammadan ve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 Vücuda mühdeset, beda ve beda zallatır. Vücuda zallatır. Vücuda zallatır. السلام عليكم Vücuda الله وبركاته Arkadaşlar geçen hafta Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili hadisleri nakletmiştik ve bu hadislerin durumunu Vücuda e, söylemiştik Hatırlayacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam El-Mehdiyü minne ehlel beyti Allahu fi leyleh Mehdi bizden, ehli beytendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Başka bir hadiste Mehdi bendendir, yani benim soyundandır. Anlı şakaklarına kadar açık, burnu ince, uzun ve kıvrıktır. Yeryüzü ondan önce nasıl zulüm ve haksızlıklarla dolmuşsa onu doğruluk ve adaletle doldurur, yedi sene hükmeder. Yine Ummu Seleme, um Seleme radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis vardı. el mehdi min itrati min veledi Fatime. Ayset ve selam Mehdi ehli beytimden Fatıma'nın evladındandır demiş ve bu şekilde hadisleri zikretmiştik. Bugün bu hadislerin ile ilgili yani Mehdi Aleyhisselam'ın haber veren hadislerin ile ilgili kısaca değineceğim. Ondan sonra deccal bahsine geçeceğiz inşallah. Kısaca diyorum çünkü biz daha önce ifade etmiştik. Yani Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yanlış inanca, yanlış itikada veya yanlış bilinenlere biz kıyamet alametleri derslerimizin son serisinde inşallah bunlara cevap vereceğiz. Hem Şia'nın yanlış inancı hem de maalesef günümüzde Mehdi olduğunu ilan edenler veya tarihte ilan edenler diye bir bahis olacak orada değineceğiz. Şimdiye kadar aktardığımız bu hadisler ve konu uzamasın diye aktarmadığımız diğer hadisler, Mehdi konusundaki hadislerin manevi mütevatir olduğunu gösterir. Bununla ilgili alimlerin sözleri vardır. Bunlardan birkaç tanesini zikredeceğim. Mesela Hafız Ebu'l Hasan Abiri rahimullah diyor ki, Mehdi Aleyhisselam konusunda, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den birçok hadis gelmiş ve mütevatil olmuştur. O ehli beyttendir. Yedi sene yeryüzünde adaletle hüküm sürer. İsa Aleyhisselam iner. Deccali öldürme, de ona Deccali öldürme de ona yardımcı olur. Bu ümmete imamlık eder. İsa Aleyhisselam onun arkasında namaz kılar. Mesela bu alimlerden bir yeri Muhammed Berzenci'dir. Yine e, Muhammed Safarani yine onunla ilgili yani Mehdi Aleyhisselam'la ilgili haberlerin mütevatir olduğunu söyler. Yine bunlardan bir tanesi Şevkani Rahimehullah'tır. Memi Şevkani diyor ki beklenen Mehdi Aleyhisselam hakkında gelen tevatür derecesine ulaşmış hadislerden üzerinde durabileceklerimiz elli hadistir. Elli hadis. Bunlar sahih hasen ve hasen gayri hadislerdir. Hiç şüphesiz ve kuşkusuz bunlar mütevatir olmuştur. Mütevatirliğin bundan daha aşağı sayıda olduğunu bütün usul kaideleri kabul etmektedir. Mehdi aleyhisselamın gelmesiyle ilgili sahabeden gelen sözlere gelince onlar da çoktur. Bunlar merfu hükmündedir. Yani diyor ki Allah Resulü ve Vesselam'a e, merfu olarak Allah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen elli kadar hadis var. Sahabeden de gelen birçok hadis var. Biz Mehdi aleyhisselamla ilgili gelen hadisleri de merfu ölçüsünde kabul ederiz. Çünkü mevkuf olması mümkün değildir. Çünkü Mehdi aleyhisselamın durumu gaybi bir husustur. Bu da Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın haber vermesiyle ancak sahabenin bununla ilgili söz söylemesi mümkündür. Bu sebeple ashabtan gelen bu haberleri de merfu hükmünde kabul ederiz demiştir İmam Şefkani Rahimallah. Çünkü bu konuda iştihat etmeleri mümkün değildir. Sıddık Hasan Han, Allah ona rahmet etsin diyor ki Mehdi Aleyhisselam hakkındaki hadisler farklı olsa da Gerçekten çoktur ve manevi mütevatir derecesindedir. Bu hadisler sunen, mu'cem ve müsnedlerde bulunmaktadır. Ve yine bunlardan Mehdi aleyhisselamla ilgili söz söyleyenlerden bir diğeri Muhammed bin Cafer el-Kattani rahimahullah'tır. O diyor ki sonuç olarak beklenen Mehdi aleyhisselam hakkındaki hadisler mütevatirdir. Yine Deccal ve İsa Aleyhisselam'ın inmesiyle ilgili hadisler de mütevatir derecesindedir. Ve aynı şekilde Mehdi Aleyhisselam hakkında yazılmış oldukça fazla kitaplar var. Bunlardan örnek verecek olursak, Dört Büyük Sünen kitabı, Ahmet İbni Hanbel, Bezzar, Ebu Yala, Haris Bin Ebu Usame'nin müsnetleri, Hakimin Mustedraki, İbni Ebi Şeyben'in musannefi, i̇bn Huzeymen'in sahihi ve buna benzer oldukça fazla kitap vardır. Evet, Ehl-i Sünnet'in muteber alimleri, Mehdi Aleyhisselam'la ilgili oldukça fazla yorumları var. Dediğimiz gibi biz inşallah Mevdi Aleyhisselam'la ilgili sahih hadisleri ve bunları destekleyen, bu e, bahsettiğim eserler ve alimleri de zikrettikten sonra inşallah normal konumuza döneceğiz. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü haber verdiği Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır diyor, Fatıma'nın çocuklarındandır. E, bir ilim ehlimizin yaptığı bir yorum gerçekten ee, hoşuma gitmişti ve isabetli bulmuştum onu. O da şuydu. O da şuydu. Diyor ki Allah azza ve celle sanki diyor Hasan radıyallahu anha ikram etmiş gibidir. Çünkü Hasan radıyallahu an Resulullah Aleyhissalatu torunu 6 ay halife olarak kaldı. 6 ay sonra Müslümanların birbirinin kanını dökmemesi için o halifeliği bırakmıştı. Dolayısıyla Allah subhanehu ve Taala onun soyundan bir imamı Mehdi'yi bu ümmete bir hidayet rehberi olarak, bir ıslahatçı olarak, Efendim bir imam olarak ve aynı şekilde... Ee, Saadet dolu günlerin gelmesinde bir önder olarak Allah Azza ve Celle onu Hasan radıyallahu anh'ın soyundan seçti. Bu da Yüce Rabbimizin bir ikramıdır. Yine burada ifade edelim. Biliyorsunuz bir hadis var. İsa bin Meryem'den başka Mehdi yoktur diye. Onun üzerinde duralım. Mehdi Aleyhisselam'ın hadis hadisini kabul etmeyenler İbn Vaj, Mace ve Hakim'in Enes bin Malik'ten rivayet ettikleri "Lâ yazdâdu'l-emru illâ şiddah. Ve led idbara, illâ idbârâ. Ve lennâsu illâ şuhah. Ve lâ takûmu's-sâatu illâ alâ şirârin-nâs. Ve Meryem" Diyorlar ki Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu deniliyor. İş gittikçe güçleşecek, dünya gittikçe sırt çevirecek, insanların cimriliği gittikçe fazlalaş fazlalaşacaktır. Kıyamet ancak insanların şer olanlarının başına kopacaktır. Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur. Bu hadisi delil getirirler. Kimler? Mehdi Aleyhisselam'ı inkar edenler, kabul etmeyenler. Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam burada Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur buyuruyor. Bu hadis İbn-i geçiyor. Hakimin müstedrekinde geçiyor. Ancak dikkat ediniz. Hakim Allah ona rahmet etsin diyor ki bu hadisi illetinden dolayı İlginç olduğu için sonuna kadar verdim. Yoksa delil olsun diye değil. Oysa bu konuda Süfyan'ın rivayetiyle Asım bin Behdel'e, o da Zir bin Hubeyş'ten, o da Abdullah bin Mesud'dan, o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den gelen ehlibeytimden biri Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz. Hadisi daha önce gelir demiştir. Hakim Rahimullah. Öncelikle bu hadis zayıftır. Çünkü hadisin isnadı Muhammed bin Halid Cundi e, e, e, tarafında, etrafında dönmektedir. İmam-ı Zehebi rahimahullah, onun hakkında şöyle diyor. Ezdi diyor ki, o münkerül hadistir. Kim için söylüyor bunu? Muhammed bin Halid Cundi, yani hadisin ravilerinden birisi. İmam-ı Zehebi onunla ilgili diyor ki, o hadistir. Yani onun hadisi kabul edilmez. Hakim diyor ki tanınmamaktadır. İmam-ı Zehabi devamla diyor ki Meryem oğlu İsa'dan başka bir mehdi yoktur. Hadisi münkerdir. Bu hadisi İbn-i Mace rivayet etmiştir diyor mizanül itidalda. Dolayısıyla başka alimler bu hadisle ilgili uydurmadır demiştir. Ve en ciddi ölçüsü zayıf olduğuyla ilgilidir. Dolayısıyla zayıf olan delil teşkil etmez. Hüccet oluşturmaz. Ee, İmam Kurtubi Rahimullah bu hadisle ilgili e, İsa'dan başka Mehdi yoktur hadisini diğer hadislerle cem ederek diyor ki yani bunun zayıf olduğunu kabul etmezsek bile şöyle söyleyebiliriz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz kendisinden başka mehdilere yani mehdi nedir? Hakka hidayet eden. Yani hakka hidayette rehber olan manasındadır. Dolayısıyla hatırlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki: "Ve aleyküm bi sünneti ve sünnet-i hulefai raşidin mehdiyin aleyhi bin Size sünnetimi ve raşid halifelerimin sünnetini bırakıyorum onlara adeta azı dişlerinizle yapışınız. Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam'den sonra kimdir bu hidayet rehberi Mehdi'ler? Allah Resulü ve Vesselam diyor ki İbtedu billedeyni min ba'di Ebu Bakır ve Umar anhüm, benden sonra bu iki kişiye uyunuz veya hidayet rehberleri Mehdi'yin. Kimdir bu Mehdi'ler? Ebu Bakır ve Umar Osman Radiyallahu anh. Ali radıyallahu bunlar içerisindedir. Ömer İbni Abdu'l-Aziz bunlar içerisinde e, kabul edilmiştir. Ve diyor ki İmam Kurtubi rahimahullah diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü ve sellemden sonra kıyamete kadar gelecek olan, masum olan, en hayırlı, en yeterli Mehdi İsa aleyhisselamdır. Çünkü biliyorsunuz bizim nebilerimiz yani enbiyalar masumdurlar. Günah işlemekten beridirler. Dolayısıyla Mehdi olmada Allah Resulü Satt ve Selam'den sonra o gelir. Ondan sonra kim gelir? Abu Bakr, ve diğerleri gelir ve Mehdi Aleyhisselam. Hadislerde ifade ettiğimiz ismi Muhammed olan babasının adı da Abdullah olan. Yani ismi ismi yani ismi Resulullah Satt ve ismi babasının ismi de Resulullah Satt ve babasının ismi olan. Yani işte İsa'dan başka Mehdi yoktur hadisini bu şekilde yorumluyor İmam Kurtubi Rahimehullah. Ancak e, dersin başında da söyledim. İnşallah biz Mehdi Aleyhisselam'la ilgili yanlış bilinenler bölümünde e, bu kısmı da ya da bugün Şia'nın Şia'nın ortaya, ottu, ortaya attığı bir Mehdileri var biliyorsunuz. Onlar da diyorlar ki Muhammed bin Hasan askeri muntazar. Ve diyorlar ki bu Mehdi diyorlar Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan gelmektedir. Dolayısıyla biz ders esnasında bunlara da cevap vereceğiz inşallah Mehdi aleyhisselamla ilgili yanlış bilinenler bahsinde. Biz Mesih Deccal yani e, Mehdi Aleyhisselam'la ilgili mütevatir e, hadislere dayanarak sahih delillerle e, onu haber verdikten sonra Mesih Deccal üzerinde duracağız. Mesih'in manası Kurtubi Rahimahullah bu kelimeden türeyen 23 çeşit ayrı mana olduğunu söylemektedir. Kamus yazarı ise bunların elliyi bulduğunu açıklamıştır. Yani diyorlar ki yani Mesih'ten diyor Kurtubi Allah, 23 tane anlam çıkabiliyor. Kamus'un yazarı ise diyor ki bundan elliye yakın mana çıkabilir. Ayrıca bu kelime hem doğru söyleyen hem de saptıran yalancı anlamlarını da içerir. Mesih İsa bin Meryem aleyhisselam doğru söyleyen Mesih Deccal ise insanları saptıran yalancıdır. Yani Mesih hem hakkı temsil eden manasında da bu kullanılabilir doğru sözlü manasında hem de saptıran yalan söyleyen manasında da kullanılır. Dolayısıyla konumuz gereği iki tane örneği var burada birisi Mesih. Ee, İsa ibn-i Meryem bir diğeri ise Mesih Deccaldır. Allah subhanehu ve teala iki tane Mesih yaratmıştır. Biri diğerinin zıddıdır. İki tane e, Mesih yaratmıştır Allah subhanehu ve teala biri diğerinin zıddıdır. İsa aleyhisselam doğru yolu gösteren Mehdi'dir. İsa Aleyhisselam doğru yolu gösteren Mehdi'dir. Yani hidayete çağıran Mehdi'dir. Allah'ın izniyle körleri ve alaca hastalığına yakalanları, yakalananları iyileştirir ve ölüleri diriltir. Deccal ise Allah lanet etsin delalet Mesihidir. Yani sapıklığın Mesihidir. Kendisine verilen yağmur yağdırma Yeryüzünde ot bitirme ve benzeri gibi olağanüstü hallerle insanları fitneye düşürür. Yine Deccal Mesih olarak isimlendirilmiştir. Çünkü iki gözünden biri silinmiştir. Deccal'ın iki gözünden biri siliktir. Veya o yeryüzünü kırk günde dolaşarak ayağıyla değmedik yer bırakmaz. Ayağıyla değmedik yer bırakmaz. Bu iki görüşten ilki doğrudur. Yani hani diyor ya ayağını her yere sürteceği için Mesih ismini mi aldı? Aslında bu ikinci görüş en nihayet-i garibül hadiste geçiyor. Risale-i Arap'ta da bu yorum var ancak doğrusu onun bir gözünün silik olmasından ötürü Mesih ismini aldığıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. إِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ ayn Deccal gözü silik birisidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Deccal gözü silik birisidir. Hadis Müslim'de fiten ve eşratu sa'a bâb-u zikri da geçmekte. Yani deccal'ın zikri babında geçmektedir. Peki bu Mesih'in, Mesihlik isminin nereden geldiğini bu şekliyle ifade ettik. Ee, peki Deccal ne demektir ona bakalım. Sözlükte Deccal'ın şu anlamı var. Decelel-Ba'ir Deveye katran sürüp onu tamamen boyadı. Deveye katran sürüp onu tamamen boyadı. Lisan-ül ve tertib Kamus'ta böyle geçiyor. Deccal'ın türediği Decel'in aslı Karıştırmak demektir Decel'in Decel'in aslı Karıştırmak demektir Yani kandırdı Gerçeğe muhalif olarak aktardı Deccal Mübalağa sigasındadır Faal veznindedir Ve anlamı görülmemiş Ve duyulmamış yalanlarla Hak ile batılı Karıştırarak gerçeğine ters olarak aktarmaktır. Yani deccal deyince bizim aklımıza gelecek olan, kandıran, hakka aykırı söz söyleyen ve görülmemiş, duyulmamış şey alanlarla hak ile batılı karıştıran olarak anlarız. Bu kelimenin çoğulu deccalundur. Bu kelimenin çoğulu deccalundur. i̇mam Malik bu kelimenin çoğulunun deccacıyla olduğunu söylemiştir. Bu da cemhu teksirdir. Kurtubi rahimahullah deccalin dilde on anlama geldiğini söylemiştir. Deccal denilince hadislerde geçen, gözü şaşı olan ve yalan söyleyen deccal anlaşılır. İnsanın aklına ondan başkası gelmez ve gerçekten bu tarih boyunca da böyledir. Deccal deyince aklımıza Başka bir şey gelmez. Onun hadislerde deccal olarak isimlendirilmesinin nedeni, gerçeği yalanla örtmesi ve gizlemesinden veya kafir olduğunu insanlara söylediği yalanlarla gizleyip onları kandırmasındandır. Denildi ki o bu durumu pek çok şeyi bir araya getirerek, gizlemiştir. Deccal'in özellikleri ve bu konuda gelen hadislere bakalım. inşallah. şimdi onu tanıyacağız ve onun fitnesinden Allah'a sığınacağız. Deccal Adem oğullarından bir insandır. Deccal Adem oğullarından bir insandır. İnsanlar onu iyi tanısınlar. Ve kötülüklerinden kaçınsınlar diye hadislerde onun birçok özellikleri geçmektedir. Öyle ki Deccal çıktığında müminler onu tanır. Onun fitnesine düşmezler. Aksine doğru sözlü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği özellikleriyle onu bilmektedirler. Onun bu özellikleri kendisini diğer insanlardan ayırır. Ona ancak bu özelliklerini bilmeyen cahil kişi kanar. Kim kanar Deccal'e? Cahil kimse kanar. Allah bizleri korusun. Deccal'ın özellikleri şunlardır. Kırmızı yüzlü, kısa boylu, apışık, kıvırcık saçlı, alnı açık, kalın boyunlu. Ve sağ gözü silik, genç bir adam. Bu sağ göz dışarı doğru belli olmayacak şekildedir. Ama içe doğru da değildir. Göz sanki sönmüş üzüm tanesi gibidir. Sol gözünün üzerinde kalın bir et parçası vardır. Alnında kafir anlamında olan k, fe, re harfleri Tek tek yazılıdır. Veya birleşik olarak kafir yazılıdır. Bunu okuma yazma bilen ve bilmeyen her Müslüman okur. Ayrıca o kısırdır. Yani çocuğu olmaz. Ve e, kısırdır. Tabi bu bahsettiğimiz özellikler hadislerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiğidir. İnşallah Bunları tek tek değineceğiz. Bu hadislere inşallah bakalım. Tabi bunlar özellikleridir. Anlında kafir yazıyor. Açık açık kafere yazıyor. Veya birleşik olarak kafir yazıyor. İşte bir gözü silik, bir gözü çıkıktır ve benzeri özellikleri var. Mesela ben şunu çok işittim. Yani daha doğrusu böyle namaz kılan ama böyle İlmi de zayıf biriyle konuştum. O diyor ki, yani ben Deccal'dan korkmuyorum diyordu. Niçin korkacakmışım Deccal'dan? Eğer diyor onun alnında kafir yazıyorsa, alnında kafir yazıyorsa, efendim, bitkiyi bitirecek, yağmuru yağdıracak, işte sözde ölüyü diriltecek, yani hani e, ölmüş kimseler, şeytan onların kılığında gelecek tabii o çağırdığında, bütün bunları yapacak ne yaparsa yapsın diyor. Onun alnında kafir yazıyorsa ben zaten onu tanırım. Onu tanıdığım için lanetlerim. Ancak ben öyle olmadığını söyledim. Niçin? Öncelikle ben şunu söylüyorum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamin korkuttuğu bir şey korkulmaya değerdir. Ashab ne diyor hatırlayınız. Allah Resulü ve Vesselam bizi Deccal'in fitnesinden sakır, sakındırdığı kadar başka hiçbir şeyden sakındırmadı. Allah Resulü ve Vesselam hatta şu an biz her namazın son, sonunda ve sık sık Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınıyoruz. Allahümme inneme ne'ûzu bike min fitneti Deccal, min fitneti Mesih'i Deccal. Ya da namazın sonunda okuduğumuz innina inni euzubike inni min azab-i cehennem ve min azab-i qabr ve min fitnetin mesih-i deccal ve min fitnetin azab-i cehennem ve min fitnetin mesih-i deccal diyerek Allah subhanehu ve Teala ya dört şeyden sığınıyoruz. Dolayısıyla Allah'tan böyle bir fitneye mazhar olanlar veya bunu görecek olanlar Allah'a sığınmalıdır. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam'den günümüze kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisiyle bu ümmet The canin fitnesinden Allah'a sığınmıştır. Ki görüyorsunuz yani nebatı bitirmeyen, nebatı bitirmeyen, yağmuru yağdırmayan, hiçbir özelliği olmayan insanların peşine bugün insanlar gidiyorlar. Ben Mehdi'yim diyen adamın arkasında yüzlerce binlerce insan görüyorsunuz ve cehaleti her tarafından akıyor bu insanların. Yani bunlar Mehdi değildir olsa olsa deccaldır subhanallah ama dedik ya Mehdi aleyhisselama cahil olanlar belki de menheci iyi olmayanlar belki akidede zayıf olanlar en çok bağlanacak ve tabi olacak insanlardır. Ancak bugün oldukça cahil insanların peşine çok rahat düşülmektedir. Sanırım ses yok değil mi? Bir şikayet gelmiyor. Ben devam ediyorum dersime. Yani seste bir sorun yok. İbn Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu şöyle buyurduğunu haber vermiştir. "Beynama ana نائم أتوف بالكعبة فإذا رجل جاسم أحمر جعد الرأس أعوار العين كأن عينه عنابة طائفة قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة İbn-i Omar radıyallahu anh diyor ki Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Ben bir defasında uyumuştum Rüyamda Kabe'yi tavaf ediyordum İsa aleyhisselamı gördükten sonra Deccali gördüğünü söylemiş ve onu şu şekilde vasfetmiştir İri yarı, kırmızı yüzlü kıvırcık saçlı gözü sakat bir adam gördüm sanki onun gözü Salkımından dışarı çıkan iri üzüm tanesi gibiydi. Bu deccaldir dediler. Ona benzerlikçe insanların en yakını İbn Katandır. Ki bu zat Huza kabilesinden bir adamdı. Arkadaşlar dikkat ediniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüyasında Deccali gördüğünü söylüyor ve onun özelliklerini haber veriyor. Ancak diyor ki ben onu diyor insanlardan en çok İbni Katan'a benzettim. İbni Katan da Huza'a kabilesinden bir adamdır. Kısaca İbni Katan'dan haber verelim. Çünkü İbni Katan üzerinde duracağız. Birazdan inşallah onunla ilgili haberler gelecek. İsmi Abdul Uzza bin Katan bin Amr Huzai, Huza'a bulunan Beni Mustali kabilesinden olduğu da söylenmiştir. Annesi Halet İbni Hüveylit'tir. Cahiliye döneminde ölmüştür ve sahabe değildir. İbni Katan'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ona benzemek bana zarar verir mi diye sorduğu, dikkat ediniz, İbni Katan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Deccala benzemek bana zarar verir mi diye sorduğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in de hayır sen Müslümansın o ise kafirdir dediği rivayet edilmiştir. Ancak rivayetteki bu fazlalık zayıf olup Ahmet'in müsnedinde Mes'udi'nin rivayetindendir. Mes'udi bu hadisi başka bir hadisle karıştırmıştır. Ahmet Şakir Ahmet'in müsnedine yaptığı talikte böyle olduğunu söylemiştir. Şimdi İbn Katam bahsini ileride inşallah değineceğiz. Dikkat çünkü çok önemli. Bununla ilgili Buhari ve Müslim'de sahih kaynaklarımızda önünüze çıkacaktır. İbn Katam Deccal midir değil midir? Bu anlamda inşallah buranın iyi anlaşılması gerekiyor. Ona da değineceğiz. Yine İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam insanlar arasında iken Deccal'dan bahsetti ve İnallaha Taala leys bi'a'war ela ve inel Mesih ed-Deccal a'waru'l-ayn aynu'l-yumna kenne aynuhu 'aynabtun ta'ife Şöyle buyuruyor Aleyhissalatu Vesselam muhakkak yüce Allah şaşı veya sakat gözlü değildir. Haberiniz olsun ki Mesih Deccal'ın sağ gözü sakattır. Sanki onun gözü salkımından dışarıya çıkmış iri bir üzüm tanesi gibidir. Hadis Buhari'nin fiten bâbu zikri deccal'de geçiyor. Yine Müslüm'ün fiten ve eşretü sâ'a bâbu zikri deccal'de geçiyor. <gülüyor> Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun sağ gözünün hadislerde ona da değineceğiz sağ ve sol diye farklı hadisler geliyor. Ee, üzüm salkımını düşünelim. uzun Üzüm salkımından hani bazı üzüm taneleri e, diğerlerine göre daha iri olur. Aynen böyle dışarıya fırlar böyle üzüm taneleri. İşte Deccal için de Allah Resulü Vesselam diyor ki onun gözü diyor e, böyle dışarıya çıkmış üzüm tanesi gibidir. Ee, dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam diyor ki İnnallaha Teala Diyor ki Muhakkak yüce Allah Şaşı değildir ancak deccal Şaşıdır yani bir gözü Sakattır Yine Nevas bin Seman Radiyallahu anh'tan gelen Hadiste Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam onu şöyle tarif ediyor İnnehu Şabun qatat, Katatun Ay huta ife Kenenni Uşebbihu Uşebbihu abdil o zebni katan O çok kıvırcık saçlı bir gençtir Gözü dışarı çıkmıştır Ben onu Abdullah Uzza bin kata'ana benzetiyorum Ben onu Abdullah Uzza bin kataana benzetiyorum diyor Allah sözet veem yani yine e, İbni Kat'nın ismi, geçmektedir bu hadiste yine Müslim'de kayıtlı bu hadis. Ubade i̇bn sami İbn radıyallahu teâlâ'dan gelen hadiste ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnne Mesih ed-Deccal reculun kasir, afhac, ba'dun a'war, e matmusu'l-ayn, leysa binati'atin ve la ve la hacra. A. فَاِنْ اُلْبِسَ aleyküm فَعْلَمُوا اَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَارِ Şöyle buyuruyor Aleyhisselam: Muhakkak ki Mesih Deccal kısa boylu, apışık, kıvırcık saçlı, gözü sakat ve gözü siliktir. Gözü ne kabarık ne de basıktır. Eğer sizi kandırırsa, Biliniz ki sizin Rabbiniz sakat gözlü değildir. Aslında bu hadislere dikkat etmek gerekir. Çünkü Allah'a sallallahu onun kısa boylu olduğunu söylüyor. Apışık olduğunu söylüyor. Kıvırcık saçlı olduğunu söylüyor. Gözü sakat ve silik olduğunu söylüyor. Gözü ne kabarık ne de basıktır diyor. Ve eğer sizi kandırırsa ney yani biliyorsunuz o Rab'lik iddiasında bulunacaktır. Rablik iddiasında bulunacaktır diyecek ki aynı e, Firavun'un dediği gibi "Wa ana rabbukumul a'la" Firavun öyle diyordu. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Dolayısıyla Deccal de "Ene Bukum ben sizin Rabbinizim" diyecek. Allahu Teala Selam diyor ki, eğer sizi kandırmak için gelirse onu şuradan tanıyınız. Dikkat ediniz. Bu kadar sıfatını sayıyor Aleyhisselatü Vesselam. Ancak şuraya dikkat ediniz diyor. فَعْلَمُ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَوَارِ Biliniz ki sizin Rabbinizin gözü sakat değildir. Ya da Rabbiniz sakat gözlü değildir. Aslında bu hadisten çıkartılacak önemli bir şey var. Aleyhisselatü bu sözüyle aslında Rabbimizin gözlerine ispat var arkadaşlar. Ispat var. Yani yüce Rabbimizin şanına yaraşır şekilde iki gözü vardır. Yüce Rabbimizin gözlerine ispat var. Allah razı aleyhisselatü diyor ki dikkat ediniz sizin Rabbiniz gözü sakat değildir. Biliyorsunuz Kur'an'da ayetler var işte gözlerimizin önünde gemiyi yap demesi gibi. Rabbimizin veya gözlerimizin önünde Musa aleyhisselamla ilgili ve buna benzer. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin isim ve sıfatları konusunda eli sünnettin Sünnet'in takip ettiği yol neyse aynı şekilde gözleriyle ilgili de aynı şekilde bu yolu takip ederiz. Ney? Gözleri olduğunu ispat ediyor, naslarda ispat edildiği gibi ispat ederiz, kabul ederiz ancak ve la yani hiçbir keyfiyetlendirme yapmadan ve la yani hiçbir cisimlendirme yapmadan ve la hiçbir benzetme yapmadan ve la ta'til ve ta'til de yapmadan Deriz ki leyseke mislihi şey onun hiçbir benzeri yoktur şura şura suresi 11. ayette haber verdiği gibi dolayısıyla belki birçok çok özelliği olacak yani cahilleri veya insanlar üzerinde deccalin etkili bir gücü olacak gerçekten. Ama Allah subhanehu ve Taala onu öyle bir kusur verecek ki ona. Yani bırakınız alnında kafir yazmasını. Ölüleri diriltecek falan filan yağmur yağdıracak şunu yapacak bunu yapacak. Ama Allah Azza ve celle ana rabbukum diyen bir kimseye ben sizin rabbinizim diyen bir kimsenin. Gözleri sakat olacak bir gözü silik bir gözü çıkık yani aynı üzüm tanesinin dışarıya çıktığı gibi dolayısıyla burada anlaşılan o ki yani sen Rab olduğunu iddia ediyorsun ancak sen görüntü itibariyle de çirkin bir adamsın veyahut sen Rab'sın ama senin her tarafından kusurun fışkırmakta Denebilir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, eğer sizleri kandırıyor, kandırırsa, sizleri kandırmak isterse, falemu bilmiş olunuz ki, an Rabbukum leyse bi Sizin Rabbiniz kör değildir. Bunu biliniz. Dolayısıyla yüce Rabbimiz şanına yaraşır, gözleri vardır. Buna iman ederiz. Yine bu hadislerden bir diğeri de Ebû Hureyra r.a'nın rivayet ettiği bir hadistir. Allah Resûlü sallallahu ve sellem şöyle buyuruyor: "Ve ama Mescih Dallâle, fâinnu a'waru'l-ayn, ajla'l ajla'l jebha, garidun nahr, <gülüyor> fihî defa. İnsanları sapıttıran Mesih ise gözü sakat." alnı açık, boynu kalın ve eğri birisidir. Aleyhisselatü ve Vesselam ona haber verirken, o saptıran Mesih'in gözü sakat, alnı açık, boynu kalın ve yapı itibariyle eğri birisidir buyuruyor Aleyhisselatü ve Vesselam. Yine Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ed-Deccalu a'waru'l-ayni'l-yusra şar Deccal sol gözü sakat ve sık saçlıdır. Sol gözü sakat ve sık saçlıdır buyuruyor Aişe vesselam. Enes bin Malik radıyallahu gelen hadiste ise Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurduğunu haber veriyor. Ve inna beyne aynayhi maktubun kafir. Onun iki gözünün arasında kafir yazılmıştır buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Onun iki gözünün arasında yani alnında kafir yazılmıştır. Bir başka rivayette ise summa tahajjaha kafara, okuyoru kullu müslim. Başka bir rivayette şöyle geçmekte. Sonra bu kelimeyi kaf, harfleriyle heceledi ve onu her Müslüman okur dedi. Bu okuduğumuz Hadis, Buhari'nin fiten Bâb-ı Zikr-i Deccal'de geçiyor. Yine Müslim'de de geçerli, geç, geçmekte. Yine Müslim'in fiten ve eşrat geçmekte. Dolayısıyla, muttefakkun aleyhtir. İlk okuduğumuz hadis. İkinci lafız ise, başka bir rivayet dediğimiz. Yani, ''Thümme tahac, tahaccahe kafere yakra'uhu kullu Müslim'' ifadesi ise Müslim'de geçmektedir. Yani Allah Resulü'yle s-sallatu vesselam, onun alnında kafir yazar dedikten sonra bu harfleri heceledi. Buyurdu ki K, F, R. Yani bir rivayette bunların harf harf yazacağı vardır. K, F, R şeklinde yani K harfi, F harfi, R harfi. Bir başka rivayette ise birleşik olarak kafir olarak yazdığı olmuştur. Huzeyfe'den gelen başka bir rivayette ise şöyledir. Yakra'uhu kullu mu'minin katibin ve gayre katib. Onu okuma yazma bilen ve bilmeyen her mü'min okur. Okuma yazma bilen veyahut bilmeyen her mü'min onu okur diyor. Huzeyfe radıyallahu anh'dan gelen hadiste bu da Müslim'in Fiten ve eşvetü sa'ade geçmektedir. Şimdi hadislere dikkat edelim. Kafir, kafara ve Allah s.a.v. devamla harfleri heceniyor ve diyor ki onu her Müslüman okur. Ancak e, Huzeyfa r.a. rivayet ettiği hadiste ise okuma yazma bilen veya bilmeyen her mümin okur demektedir. Hadisin zahirinden anlaşılan böyle bir yazının gerçek olduğudur. Çünkü bunu niçin söylüyoruz? Kimisi diyor ki bu yazı diyorlar mecazidir yani gerçekte diyorlar o yazı yoktur. Yani deccalın alnında böyle bir yazı bu mecazi olarak gelmiştir bu haberler. Asıl itibariyle böyle bir yazı yoktur derler. Doğrusu bu yazanın bu yazının gerçek olduğudur. Bazı insanların bu yazıyı görmeleri, bazılarının da görmemeleri ve okuma yazma bilmeyenlerin onu okuması anlaşılmaz bir durum değildir. Bu görme idrakini Allah kulları için istediği zaman ve istediği şekilde yaratır. Öyle ki mümin kul okuma yazma bilmese de onu okur kafir okuma yazma bilse de onu okuyamaz yani gerçekten olağanüstü bir zaman dilimidir Mesih Deccal'ın olacağı Allah ona lanet etsin e, zaman Mesih Deccal'ın olacağı e, Meryem oğlu İsa aleyhisselamın ineceği zaman efendime söyleyeyim Mehdi aleyhisselamın olacağı dönemler biliyorsunuz olağanüstü hallerin olacağı bir dönemdir dolayısıyla Okuma yazması olmayan kimseler bunu nasıl okurlar? İşte bu sebeple bu hadiste gelen alnında kafir yazar ifadesi aslında mecazidir diyenlere cevap olarak bunu söylüyoruz. Ve diyoruz ki Allah Resulü ve Vesselam buna haber verdiyse bu yazı gerçektir ve zahiri olarak hadisten de anlaşılan budur. Onun alnında kafir yazacaktır. Ve bu anlamda yüce Rabbimizin kulların kalplerine göre mümin olanlara okuma ve yazma durumlarına bakmaksızın yüce Rabbimizin dilemesiyle mümin olmaları hasebiyle onlar e, alnındaki kafir yazısını okuyacaklardır. Kafirler de istediği kadar profesör olsunlar, istedikleri kadar mürekkep yalamış olsunlar. Hiç önemi yoktur. Gerçekten gerçekten çünkü yüce Rabbimiz onu müminlere okutacaktır. Başkalarının bu anlamda efendim e, keyfiyet sahibi olmaları veya bu e, okuma yazma e, kabiliyetlerinin olması bu noktada geçerli değildir. Allah Azza ve celle kafir olmayanın alnına kafir yazmasa da bu ümmetin Selefi kafirin tanımını yapmış, adını koymuş, efendim ona kerh etmiş, ona buğz etmiş, ona düşmanlık etmiştir. Aynı şekilde anında kafir yazan deccal olsa dahi kalbi ona meyledenler elbette okuma yazma bilseler dahi onu okuyamayacaklar ve icabında ondan etkilenecek ve onun askeri olacaklardır. Gerçekten bu bilinmesi gereken bir durumdur. Yine mümin görerek onu alametlerinden anlar. Kafir ise göremez. Allah mümin kula o eğitim görmeden de bir anlayış verir. Çünkü deccalin çıktığı o vakitte alışılmışın dışında haller görülür. İmamın Nevevi rahimahullah şöyle diyor. Alimlerin üzerinde bulunduğu görüş bu yazının gerçek anlamda olduğudur. Allah bu yazıyı deccalin kafir yalancı ve batıl olduğunu ortaya çıkarmak için kesin alametlerinden biri kılmıştır. Okuma yazma bilen veya bilmeyen her mümine bu yazıyı gösterir. Onunla imtihan etmek istediği asi kişilerden de bunu gizler. Artık bundan kaçış yoktur diyor Müslümi şerhinde İmam-ı Nevevi rahimehullah ee, yine onun sıfatlarından birisi Fatıma bint Kaysa diyalla anheden gelen Cessasi hadisesindedir. Hadisesidir. Hadisindedir. O hadiste Temim Şöyle diyor, suratle yürüyüp manastıra girdik. Temim radıyallahu anh şöyle diyor, suratle yürüyüp manastıra girdik. Orada hayatımızda şimdiye kadar karşılaşmadığımız en iri insanı çok sıkı bir surette bağlanmış olarak gördük. Şimdi arkadaşlar bu Temim radıyallahu anh'ın haber verdiği hadis önemli bir hadistir. Demin ifade ettiğimiz Cesase hadisi. Bu da inşallah e, birazdan ifade edeceğiz. Aradan sonra veya ifade edeceğiz. Çünkü bu hadis çok şeyi anlatıyor. E, şeyle de bağlantılı, İbni Katanla da bağlantılıdır. Dolayısıyla yeri geldiğinde bunlara değineceğiz. İmran bin Hüseyin radıyallahu şöyle demiştir. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şöyle işittim. Ma beyne halki âdeme ile kıyâmi sâ'a illa kıyamet saati خلق أكبر Bakınız ne buyuruyor Aişe Aleyhisselam? Adem'in yaratılması ile kıyametin kopması arasında Deccal'den daha büyük fitneli hiçbir yaratık yoktur. Yani Allahu Teala Aleyhisselam dikkat ediniz ne dediğine? Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla kıyametin kopması arasında Deccal'in Büyüklüğü yani fitnesinden daha büyük hiçbir yaratık yoktur. Ve gerçekten cüsse itibariyle de kendisi büyüktür. Cüsse itibariyle de büyüktür. O cesase hadisinde bu geçecek. Aynı zamanda büyük bir fitnedir. Ee, az önce de ifade ettiğimiz gibi dedik ki Allah Resulü korkutuğu Vesselam'ın korkuttuğu korkutul korkut korkulmaya değerdir sığınılmasını istediği Allah'a sığınılmasına değerdir. Dolayısıyla biz Allah'ın na'udu ke min fitnetin mesihü deccal diyoruz. Yani deccalin fitnesinden sana sığınırız diyoruz. Onun bir diğer özelliği de deccalin çocuğunun olmamasıdır. Hatırlayınız demiştik ki o kısırdır. Nitekim Ebu Sa'id Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan gelen hadiste İbni Sayyad ona şöyle demiştir. Sen Resulullah aleyhissalatü vesselam'in deccanin çocuğu yoktur dediğini duymadın mı? Ebu Said radıyallahu anh'ta evet duydum demiştir. Dikkat ediniz e, İbni Sayyad savunma yapacak yani bu hadisi birazdan söyleyeceğiz dedik. Savunma yapıyor diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam demedi mi deccanin çocuğu yoktur. Ee, şeyde ona evet diyor. E, Ebu Sa'id radıyallahu anh evet diyor. Aleyhisselatü vesselam bunu dedi. E peki siz görmüyor musunuz? Benim çocuklarım var. Ben kısır değilim demek istiyor. İlginç bir olaydır. İnşallah yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Daha önce geçen rivayetlerin bazısında Deccalin sağ gözü sakat iken bazı rivayetlerde sol gözü sakat olarak geçmektedir. Arkadaşlar buna dikkat edelim. Bazı hadislerde sağ gözü sakat bazı hadislerde sol gözü sakat diye geçmektedir. Bu rivayetlerin hepsi sahihtir. Bunu inşallah açıklamaya çalışalım. İbni Hacer rahimahullah'a göre Buhari ve Müslim'de Deccal'in sağ gözü sakat olduğuna dair geçen İbni İbni Hamer radıyallahu anh hadisi Müslim'deki sol gözü sakattır diye geçen rivayetlere göre daha çok tercih edilir. Çünkü muttafakun aleyh olan hadis diğer hadislerden daha güçlüdür. Cevaba dikkat edelim. İbni Hacer diyor ki Buhari ve Müslim'de İbn Ömer'den gelen bir hadis var. O hadiste e, deccalin sağ gözünün sakat olduğu geçmekte. Dolayısıyla Buhari ve Müslim'in İttifak ettiği haber öncelikli tercih edilen haberdir. Yani muttefakun aleyh olan hadis diğer hadislerden daha güçlüdür demiştir İbni Hacer. E, Müslim'de ise sol gözü diye başka bir haber vardır. Dolayısıyla Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisi Müslim'de tek başına geçen hadise tercih ederiz demiş İbni Hacer rahimehullah Hadi İyad, Allah ona rahmet etsin. O diyor ki, Deccal'in iki gözü de sakattır. Bu yorum bence çok yerindedir. Diyor ki, Deccal'in iki gözü de sakattır. Hatırlarsanız hadislerde bunu söyledik, bildirdik. Çünkü rivayetlerin tümü sahihtir. Silik olan ve ferini yetiren göz sakattır, sönüktür. Yani parlaklığı gitmiştir. O da İbni Ömer rivayetinde geçen sağ gözdür. Yani diyor ki gözünün biri silik, ferini yitirmiş ve sakat. Üzerinde kalın bir perde olan göz sol gözdür. Sol gözdür. Sönük olan bir gözü var. Yani silik olan göz, sönük olan göz sağ göz. Bir de dışarı fırlamış olan, kalın bir perde olan göz sol gözdür. O da sakattır. Dolayısıyla onun hem sağ hem de sol gözü sakattır. İkisi de şaşıdır. Biri kör olan şaşı, diğeri silik olan şaşı. Yani Deccal Aleyhun Nale'nin gözlerinden sağ gözü, sağ gözü silik olan göz, sönük olan gözdür. Dışarı fırlamış olan, üzüm tanesi gibi fırlamış olan da sol gözdür. Onun da üzerinde kalın bir perde var. Et parçası var diyordu hadiste. O da sol gözdür. Nevevi rahimahullah hepsini bir araya getiren bu görüş için en güzel sonuçtur demiştir. Kurtubi rahimahullah da bu görüşü tercih etmiştir. En güzel görüşün de bu olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla her iki gözünde problemlik var. Bu sebeple hadislerde sağ göz veya sol göz gelmesinde herhangi bir çelişki yoktur. Hadislerden Deccal'in durumu ve onun sıfatlarıyla ilgili haber verdik. Peki Deccal şu an yaşıyor mu? Şu an var mı? Veyahut az önce hadislerde geçti İbn-i Sayyad e, Deccal midir? Bunlara bakacağız inşallah. Bunlara bakacağız. Eee ama ben beş dakika müsaade isteyeceğim. Bazı arkadaşlar oradan helallik istiyorlar. Derse geç gelenler mesela Tedris 7 dinleyici 2 efendime söyleyeyim e, Tedris 10 benim dersime yetişti te Tedris 10 ama bu arkadaşlar Ebu Musab hocanın da dersine yetişmediler. Başka arkadaşlar var ama <gülüyor> yakinen tanıdığımız arkadaşlara buradan gönderme yapıyoruz. E, ancak Musa bir zaman zaman ilanını yaptı. İnşallah 19 civarı yani saat 7'de Ebu Musab hocanın fıkıh dersi bir bölüm tedmuriye dersi yani akide dersleri bir bölüm olmak üzere 9'a kadar sürecek bir ders Allah alem öyle görünüyor. Bugün yapıldı ve bundan sonra böyle devam edecek. Sonra da ben acizane ders yapacağım. İnşallah bir 5-10 dakika müsaade isteyeceğim. Ondan sonra e, i̇bn Katan kimdir, Deccal şu an var mı? E, bu ilginç konuyu anlatmaya devam edeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketim.